يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلف لكم أعمالكم وينفر لكم ابنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز كيزا عظيما أما بعد فأستغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بها وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Sınav'da. Keremli <gülüyor> kardeşlerim, bu hafta inşallah geçen hafta, geçen sohbetimizde hicret yurdunun sıkıntıları, acıları, hastalıkları ve ezanın teşvi'i hale gelmesi, yani şeriata dahil olması ve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 cesedinde meydana gelen sıkıntı yani bir musibete duşar olması, günahlarının örtülmesine ve imanının, hakiki imanının ortaya çıkmasına bir sebeptir. Allah Sübhanehu ve Teala mümin kulunun hayatına onun doğruluğunu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 hastalık şeklinde ve başka şekillerde ortaya çıktı bu musibetler ve belalar bu okulun günahlarının örtülmesine derecesinin yükselmesine bir birer sebetti ama Teala onunla okul günahlarını örter ve derecesini yükseltik İşte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 o yüzüde insanları, değerli insanları imtihan etti, günahlarını örttü ve derecelerini yükseltti. O zaman ondan sonraki kimseler için bize kadar bizden sonra biz de dahil imtihan edilmemiz, günahlarımızın kapanması, örtülmesi için, inşallah derecemizin yükseltilmesi için gerekli olan bir şey. Olması gereken. Daha evladı. Onun için Allah-u Teala Ankebut Suresinin ilk ayetlerinde ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim Elif La Mim Ve haseben nas Ve haseben nas Ey yakulü amennâ Ve hum la yüfenun İnsanlar zannettiler mi ki İman ettik Demekle Bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini yani böyle bırakılıp başıboş bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini sınanmayacaklarını zannediyor insanlar ama da insanlar kelimesi kullanmış. hepimiz için geçerli istisna yok ve leğazfeten min adlihim yemin olsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik diyor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 onlara öyle sıkıntılar öyle zararlar dokundu dokundu ki messebetun ba'sa ve darr ve zelzelu öyle sarsıldılar ki azunzelu hatta yakula rasul ve'l-nebiyye amanu ma'ahum meta nasrullah hem peygamber kıravenlerindeki peygamber hem de o insanlar peygamberin yanındaki o insanlar meta <gülüyor> nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Subhanallah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler? O kadar acı sıkıntılara da uçar Ela inne masallahi garip. <gülüyor> Dikkat edin ki Allah Azze ve Celle haber veriyor. Dikkat edin, iyi bilin ki Allah'ın yardımı yakın. Allah'ın yardımı yakın dedik. Ama neyle birlikte? Yardım sabırla birlikte. Sonuna kadar sabır. Sonuna kadar amansız bir sabit. Allah Azze ve Celle kuruna gücün yetmediğini yüklemiyor. Hiç gücün yetmediğini yüklemeyiz Kul sabreder, sabreder, sabreder. İsyan etmezse son noktasında Allah'ın selamın yazımı gelecek. Bu böyledir. Herkes kendi hayatında az çok müşahede etmiştir. Olaylardan, tarihten hep bunu anlıyoruz, okuyoruz. Öyledir. Sünnetullah böyledir. Allah'ın yardımı yakındır. Ela inne nasıl Allah'ı garir? Dikkat edin ki Allah'ın yardımı yakındır. Ama bu arada birileri ayırt diyor. İman edenlerle, etmeyenler, sadıklarla, yalancılar, pihad edenlerle, etmeyenler, gayret edenlerle, etmeyenler ayrı diyor. Allah Azze ve Celle onları ayır ediyor. Safları ayırıyor. Allahu Teala İmtihan esnasında sebat edenlerden, hakkın tarafına ayrılanlardan eyledik. Ve evet. onlardan önceki kibleleri elbette yemin olsun ki imtihan ettik. Elbette ki Allah sadık olanları, doğru olan kimseleri, doğru kimseleri, bilin ve yalancıları da bilir. Ama imtihan ediyor. Kendisi bildiği halde imtihan ediyor. Bu için insanların indinde de bilinsin, ortaya çıksın, hakikat, gerçek iman, sabah eden kim, sabırlı kim o ortaya çıksın. Samimi kim o ortaya çıksın. Çünkü o imtihan esnasında ayağa ayak ayak. i̇mran suresinde benzeri ayetler, birkaç tane ayet var onları okuyacağım inşallah. An heptedme enteden cennete, ولما يعلم Yine benzer adetlerim dediğim gibi. Allah cihad edenleri, cihad edenleri ayırt edinceye kadar ve sabreden kimseleri, bakın sabreden kimseleri ayırt edinceye kadar şimdi takireceğinizden zannettim. Mutlaka, mutlaka imtihan olacak. İmtihan, biraz sonra söyleyeceğimizlere kişinin imanın nispetinde olacak. Cihad sadece savaşmak değildir. Allah Azze ve Celle bir ayet kerimede <gülüyor> Onlarla büyük bir cihadla cihad etti. Burada kastedilen cihad, büyük cihad, hüccet Burhan yani delil sunma. Allah'ın dinini delille, hüccetle anlatmadı. Kafirlere İslam'ın düşmanlarına hüccet hikam etmektir. Delil sunmaktır. Ehli dalalet, dalalet ehli kimselere. Yani cihad sadece kıtal değil de savaş değil. Dille cihad var, elle cihad var okuyarak kalem oku, okuyarak cihat vardır. Kalemle cihat vardır. Nefisle cihat var. Her birinin bir aşaması, her birinin bir basamağı vardır. Evet. Şüphesiz ki en yüce, en üstü olan tabii ki Allah yolunda Allah yolunda kıtal savaştır. Ama bu duruma göre bazen az önce ifade etmeme gereği beyan etme hüccet ortaya koyma hepsinden de üstün oldu. Cihadun bihi cihadan kebîran diyor Allahu Teala. Bir başka ayet kerimede Tevbe suresinde Em hatrikum en tutraku alamna ya'lemullah allazina cahidu minkum ve lem yattakihu ve lem yattahizu min dunillahi ve la rasulih ve lil Sizler Allah azze ve celle sizden cihat edenler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 Hani hatırlayın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre, bir mezarlığa uğrar ve kadının bir tanesi hayırlanarak, sızlanarak, ağırarak, çağırarak ağlar. Aleyhisselatü da ona nasihat eder, sabretmesi için. Kadın da aleyhisselatü vesselamın bir peygamber olduğunu bilmeksizin, bilmeden sen ne anlarsın,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 İlk vuruşta, imtihanın, zelanın ilk geldiğinde sabır, asıl sabırdır. İşte onu yapabilen kimseler kazanacak. Ondan sonra zaten etkisi kırılıyor. da unutma özelliği var. Yani ne kadar başımıza büyük musibet gelirse gelsin, aradan dakikalar, zaman, gün, aylar, haftalar gelince yaklaşırsa şey unutulacak. İlk duyduğun anda sabır önemli. İlk işittiğinde, ilk başına geldiği anda Allah'a rucu etmek. inna lillahi inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz demek diyebilmek ve bunu kalpten söyleyip Allah'a yönelmek önemli. Allah Teala öyle değerli kimselerden yapsın. Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Ebû Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste diyor ki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 yani aslında bu kul cihetinden şer gibi gözüküyor. Bu acı, bu musibet şer gibi gözüküyor. Ama allah Teala onunla bir hayır murat etmiştir. Onun günahlarını öpüyordu. Ve derecesini yükseltiyordu. Ama bunların hangisi, ne kadar, ne miktarda oluyor biz bunu bilmiyoruz. Oluyor mu bunlar? Oluyor. Çünkü haber veriyor naslar. Yine Ahmed <Gülüşmeler> İbni Hanbel'de rivayet edilen sahih bir hadiste Ayşe <Gülüşmeler> Radıyallahu Anh'a diyor ki müminler sıkıntıya uçar olacaklar. Yani imtihan olacaklar. Mümindir kul ona bir diken battığı zaman veya da biraz daha fazlası daha büyük bir şey isabet ettiğinde veya bir acı duyduğunda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 Belki de gerçekten basit bir hastalık duyuyoruz. Birisinin ölümüne sebep verebiliyor. Bu Allah Teala'nın katında gizli. bize düşen o ilahi musibeti doğru yerden algılama, güzel bir şekilde okuma. Bunun için geçmişteki salih kimseler musibet geldiği zaman onlar Allah'a hamd ediyorlar. Musibete ki İslam etmek var bu çok geçersiz.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 Rıza gösteriyorsun gelene ondan sonra da şükrediyorsun. Allah akbar. Yine bir hadiste bakın. Diyor ki Asulullah insanların belayeliyle en çok belaya, musibete duçar olanlar musibet gören kimseler nebilerdir, peygamberler. Sonra sırasıyla en şerefli yani en şöyle yüce, dinen tabii ki katledilen dinen imanı kuvvetli olan kimseler. Sonra şerefli kimseler gelir. Değerli kimseler gelir. Ve kişi dinine göre imtihane tabi tutulur. Eğer dini sağlamsa, kuvvetliyse onun belası, musibeti de imtihane de, de o derece şiddetli olur. Eğer dini zayıf ise onun zihnine göre zayıflığına göre imtihan olur ve kul imtihan olmaya devam eder ta ki yeryüzünde günahsız ulaşıncaya kadar bela var, musibetler imtihanlar devam eder demek ki her bir imtihan bela, musibet bizden bir şeyleri götürüyor neyi götürüyor ama kötü olan bir şeyleri götürüyor. Ne zaman sabrettiğimiz zaman. En azından sabrettiğimiz zaman en azından sabrettiğimizden bir şeyleri götürüyor elhamdülillah. Ama kötü olan şeyleri götürüyor. Götürmekle kalmıyor bir de dereceleri yükseltebiliyor. Onun için hep sabredeceğiz. Allah sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir diye boşuna demiyor birçok yerde. Yani. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir başka hadis, bir sahih bir hadis. Muhakkak ki bir insanın Allah katında bir menzilesi, yani derecesi var. O menzileye, dereceye ameliyle ulaşamaz. Ameliyle insan ulaşamaz. O imtihan olmaya devam eder. Yani hoşlanmadığı, terih gördüğü şeylerle, istemediği şeylerle imtihan olur ve nihayet allahu Teala, o Allah'ın katındaki kendi katındaki derecesine onu ulaştırırdı. Amel ile ulaşamaz. Ama imtihan olun, sabrede, nihayetinde Allahu Teala o dereceye onu ulaştırır. Bu şekilde amel'e <gülüyor> salih amellere güvenmemek gerekiyor. Çoğaltmak, devamlı yapmak, devam etmek az da olsa devam etmek en güzeli. Bu istenen, bu talep edilen ama hiçbir zaman güvenmemek gerekiyor. Kimse ameliyle cennete girmeyecek. Giremeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve dahi. Çünkü kendisi böyle söylüyor. Ben dahi Allah'ın rahmetiyle gireceğim. Allah'ın rahmetini ummak gerek. Salih amelleri çoğaltmak. Yani sebep olacak sebep olacak şeyleri çoğaltmak ama güvenmemek. Rahmeti, Allah'ın rahmetini ummak azabından korkmak gerekmiyor. Evet. ikincisi kardeşlerim ben alacağımız şeylerin ikincisi en hafta bahsettiğiniz konularda ilk müminler yani herkeden Medine'ye gelen hem muhacir hem de en sar ediliyor hem muhacir hem de en sarkıt ilk iman eden kimselerin içindeki, içlerindeki bazı şeyler, duygular vahye muaf olmuştur. Yani vahiy ile Allah Azze ve Celle'nin indirdiği şey şeriatı ile aynı paralelde gitmiştir. Aynı ölçüde gitmiştir. Ben onlardan bir tanesi. Hidayet, hak, Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bir ayrılmaz bir tabiatı karakteri, mizacı olmuş adeta. Sadece ezan değil. Birçok şeyler. Rüyalarında gördükleri ezan, bak, bunların rüyalarında gördükleri ezan teşvi yapılıyor, şeriat yapılıyor. Yani buradan algılamaz. Buradan okumak gerekiyor. ben yani bir sahabe, Abdullah ibn Zeyd, Abdullah ibn i Zeyd radiyallahu anh rüyasında görüyor, haber veriyor ve o rüya onaylanıyor. Şeriat yapılıyor aman Aynı rüyayı Ömer bin Hattab radıyallahu anh da gördü. Ama Zey, Abdullah ibn Zeyd ondan öne geçiyor. Aynı rüyayı Ömer bin Hattab da gördü. Utanıyor söylemekte. Bir, bir gün bekliyor. Sonrasında ezan teşrik yapdı. Ve Ali Selatullah İslam O görülen rüya rüyadaki o lafızları yani ezanın kelimelerini Plan o söylesin çünkü onun sırf daha yüksektir diyor ve ona mutsuz Yani ashabın hem muhacirin hem de insanın hissettikleri, böyle işlerinden geçirdikleri, düşündükleri şeyler akıllarına gelen bir takım şeyler vahiy haline gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin, Varsulünün ona namıtıyla vahye dahil oluyor kardeşler. Hatta bu din bunların e, tasavvur ettikleri, tefekkür ettikleri, düşündükleri şeylere muvaffakat ediyor. Uygun bir şekilde geliyor. Bunlardan biri de işte az önce söylediğimiz dünyanın ucra köşesinde kelimeleri, ibareleri, cümleleri devamlı okunan ezan ki bu ezan işte bu sahabeleri rüyalarında görüyor. ve Celle onları hak ve batıl ayırt edecek bir özellik Bir anlayıştır. Onun için enfal suresinde diyor ki: kabul alemin ya yuheddin amenuuttaqullah yecal ve yukeffir ankum ve Ey iman edenler, Allah'tan sakın! Allah'tan korkun. Allah size bir anlayış verir.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 hem insanın düşüncesi sikriyle alakalı böyledir, hem de rızık mevzusunda da böyledir. O da Tahrim suresinde geliyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِهُ Kim Allah'tan sıkınırsa, tıkınır, çekinirse, kurukarsa, yani Allah'ın haramlarından uzak durursa, يَجَعَلْ لِهُ Allah Allah'ına bir çıkış yolu yaratılır. Yani faize düşmezse, sileli işlere başvurmazsa,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 Allah'tan korkup bir şeyi, haram bir şey yapmadıysan Allah sana bir helal göstermişti. Bu vardır. Elhamdülillah böyle oluyor. Gerçek manada Allah'tan sakınırsan Allah bize bir yol gösterir. Ama önce sakınmak gerek. İşte bu fikirlerde, düşüncelerde, bulanıklıkta da böyle. Her kim, Furtun Suresi'nde geldiği üzere Allah'tan sakınırsan Allah ona hakla batılır. Hangisi hak, hangisi batıl, hangisi helal, hangisi haram gösterecek? Ha bu vahiy gelmeyecek. Yani gökten daha gelmeyecek aşağı. Ne yapacaksın? Bir. Söyle o ahli zikrin, "Kontum la ta'lem." Dilmi ehli ne durum? Dilmi ehli ne sorma imkanı yok. İşte o du şeylerden Sahih Menhec'lere olan kitaplardan bunun doğrusunu Hakla batılı ayıracak, ayıracaktır. Eee anlayışı anlayacak. Ona dereceline ona verecek. Ne ki Allah'tan korksun, çekinsin. Allah'tan bunu istesin. Ne bir insanla size gelecek bu hak ve batılın ayrılmasına. Ne bir kitap getirilecek. Ya bu mavi kendi sülüslu olacak. Bunu bilin. Ama Allah'tan sakınmayan her insan ona mutlaka bir fırkan verilecek. Kalbi rahat edecek. Sıkuna erecek o sıkıntıdan, bunalımdan yani harşıklıktan dolayı. Bak bu alemin bir şey söylediyse ona muhalefet eder her şey Asla muhalefet için Bu kadar yani yakın olmak sağlam bir imanla yapışmak Allah Azze ve Celle'ye etmek gerekiyor Hem anlayış geliyor ve yukefran gün ve günahları örtüyor. O yakfirliküm ve bağışlıyor. Sizi bağışlasın Sinahlarınızı kapatsın, kriyelerinizi ölçsün ve sizi bağışmasın diyor. Allah'ın bu da işte Allahu Teala'nın büyük lütuf sahibi, ihsan sahibi olmasından kanıtlanıyor. Allah büyük lütuf sahibi diyor. İşte sahabiler Allah'ın Resulü'nün ashabı arkadaşları Allah'tan korktukları için Allah adlı ve celle onlara bir fırkan verdi. Haklavatıyla ayırt edecek bir anlayış veriyor. Evet, ashabın daha birçok konularda vahye uygun düşmesi, Allah'ın hoşnut olması kendilerinden birazcık fazla anla, bildiriliyor biliyor musun? Onlardan birisi buharda rivayet edilen bir hadis. Enes İbn-i Malik'ten de vaat hadis. Aslında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ubeyyü ibn-i Ka'ab radiyallahu anh Ubeyyü ibn-i Ka'ab Kur'an sahabelerden, alim sahabilerden bir tanesi. Ubeyyü ibn-i Ka'ab'a diyor ki benim sana Kur'an okumamı Allah Azze ve Celle emretti diyor. Sana Kur'an okuyacağım ben diyor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 El çekici, vazgeçici olmadılar. Hatta teati da yine kendilerine bilgine hüccet yani Kur'an gelinceye kadar onlar küfürden el çekici olmadı, küfürden vazgeçici olmadı. Hem yani ehli kitab öyle de geldi. Diyor ki o beybüt ni kabur, Rabbı bunu gerçekten söyledi mi diyor Allah. Yani benim ismi mi söyledi mi diyor Allah baksın. Beni Allah zikretti mi diyor.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 Ubeyb İbni Ka'f radıyallahu anh ve Arda. Allah ondan olsun ve onu hoş hoşnutuz. Yine Cübeyir İbni Musim'den bu sahabi Medine'ye geliyor. Medir Harbi olmuş. Medine'de Mekke'den gelen bir takım etimler var. Onların kurtarılması için Cübev-i Mut'im Mekke'den Medine Medine'ye geliyor, meçhide giriyor. Yani İslam'ın meçhide meçhide, meçhide ne bileyim. Orada uzanıyor. Sonra <gülüyor> akşam namazı için ikamet falan getiriliyor, ayağa kalkıyor. İslam'ın akşam namazına Tur Suresi'ni okuyor. Şu ayetleri. En huligü min gayri şeyin en humül onlar hiçbir şey değilken yaratıldılar. Emhumul <gülüyor> halikun yoksa onlar yaratıcılar mı? Yaratan kimseler onlar mı? Em khalaqu's semawati vel arda Onlar gökleri ve yerleri onlar mı yarattı? Ve <gülüyor> onlar kesin kesin iman etmiyorlar. Kesin kesin iman etmiyorlar. Em indahum qadanu rabbike em Yoksa onların yanında Bunların yanında Rabbinin hazineleri mi var? Nasıl onlar? Musallikun, musayturun yani zorlayıcı zorla bir şey yaptıran kimseler mi? Bu hitapla, bu ayetler o müşriklere Mekke'deki o müşriklere müşrik zihniyetli insanlara geliyor. Bunu akşam namazında Ali bin Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sureleri sünneten bazı namazlarda okumuşu söz konusu. Mesela Akşam namazında Tur Suresi'ni okumuş. Mursela Suresi'ni okumuş. Yatsı namazında daha ya kısa sureler oldu, okumuş. Veshems ve Duhha. Ve Duhha gibi. Bunu okuyunca diyor ki, Cübeyr kalbim uçacak gibi oldu diyor. Subhanallah. Bunları duyunca kalbim uçacak gibi oldu diyor. Ve iman ediyor. La ilahe illallah. Yani bu ayet kelimeler ve bunların manası Cübeyir İbn-i Motrin gibi bir sahabenin etkilenmesine, onun düşündüğü şeylere muvafık olmasına sebep oluyor. Ve nihayetinde iman ediyor. Radiyallahu am. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim sahabelerine hem Kur'an okuyordu hem de sahabeleri ona Kur'an okuyorlardı. Ahi hainde, Muharrem'in üstünde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste. Bakın ne diyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam bana Kur'an oku Abdullah ibn Mesud bu da kurralardan bir tanesi. Alimdir bir tehal. Kur'an sana indi halde ben sana Kur'an mı okuyayım? Ey Allah'ın Resulü diyor. O da diyor ki oku. Ben başkasından Kur'an dinlemeyi severim. Ondan sonra Az Zayd bin okumaya devam ediyor. Nihayet, nihayet Misaas Suresinin şu ayet kelimesine geliyor. Kaçer idaçına, kaçer idaçına, denin. Her ümmetin bir şehidden, fijına bire şehidden. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman, seni de bunların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman, hal nicedir ayet kelimesi gelince, yeterli. Baş diyor alamıyor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 o kadar yani ağır bir sorumluluğu hissediyorsun sanallahu aleyhi ve sellem. Burada kısa bir fıkhi açıklama yapmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam, Abdullah İbni Mesud'e dur, tamam dinince bir, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, sadakallahu lazim demiyor. İki, kendisi de dönüyor. 3 başka bir yerde Kur'an okunduğu zaman sahabeler tarafından veya kendisi tarafından Sadakallahu'l-Azim Demek ki bunlar Kur'an okunduğu zaman Sadakallahu'l-Azim ifadesini söylemiyorlar. Sadakallahu'l-Azim Azim olan, gücü olan Allah Azze ve Celle doğru söyledi demek. Bu güzel, doğru bir söz. Hatta bir kısmını da قُلْ سَدَقَ اللّٰهُ فَتَّبَوْ مِنَّتَ اِبْرَٰيْمَ حَنِيْفَ De ki Allah doğru söyledi. قُلْ سَدَقَ اللّٰهُ فَتَّبِوْ مِنَّتَ اِبْرَٰيْمَ Hanife Hanif olan, şirkten uzak olan İbrahim'in milletine tabi oldu. Ama bu ifadeyi bu kelime Kur'an okuduktan sonra söylememiş. Tahabeler de söylememiş. Sonrakiler de söylememiş. O zaman bizim de söylemememiz gerekiyor. Peki ne söyleyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuduğunda Aişe Validemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. Ne zaman bir namaz kutsak, ne zaman bir Kur'an okusak her zaman Subhaneke Allah'ım ve bihamdül Eşhedü en la ilahe illa ente Eshedü kevvetü beleyk Bildiğiniz sual. Bunu yapan. Neden? Bu okunan şey, söylenen şeyler Allah'ın kelamı yalnızsa, noksansa kefaret etmesi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 safa giriyor. Namaz kılarken safa giriyor. Ondan sonra diyor ki elhamdülillah hamden ketiren tayiben mübareken çektiriyor. Elhamdülillah hamden ketiren yani çok hamdlar tayiben tertemiz, mübareken mübarek hampler Allah Azze ve Celle'ye mahsustur ifadesini kullanıyor. E, İslam namazı kılınca kim konuşuyor diyor. Kışan kim diyor. Kimse ben yok. Diyor ki konuşan kimdi? Bu da bir zarar mahsur yok deyince sahabi diyor ki o gelen adam ben diyor geldim de diyor, nefes nefese kalmıştım öyle söyledim deyince aleyhisselatü vesselam yemin olsun ki diyor bu sözü bu sözü diyor yukarıya çıkartmak için yani allah Teala'nın katına çıkartmak için 12 tane meleğin yarıştığını gördüm diyor. Allahu akbar.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 Veya eksik alınmadı hep böyle gelmişti. Mesrati mesrani ısrar edince sebebini sorunca açıklıyorlar. Bu işte Peygamber'in heybeti. Bu heybet Rabbani ah. alimlerde de var. Allah Azze ve Celle o Rabbani alimleri çoğalsın özellikle de Türkiye'mizde. Benzeri bir hadiste başka nafiz ama. Deseydin, birimizin de raif Sahih sahib-i senetleri raif ettiği hadis, Mufatübni Rafi radıyallahu anh'tan, diyor ki Allah'ın aleyhissalatü vesselamın arkasında e, namaz kıldım ve hapşurdum diyor. Sonra da elhamdülillah, hamden, kesiran, tayyben, mübareken, fih, kemâ yuhibbu Rabbuna ve Bunu söylüyor. Yine aynı şekilde. Çok cahmptlar, temiz hamptlar, bereket olan şeyler. Allah'a mahsustur. Kema'yı hiç Rabbuna veya da Rabbimizin istediği istediği ve razı olduğu şekilde. Bunu söylüyor. Ali Satt ve Sıra namazda konuşan kim Kimse cevap vermiyor. İkinci sefer namazda konuşan kimdir? diyor? Cevap yok. Üçüncü sefer namazda konuşan kim dedi diyor? Cevap yok. sonra bu.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 Bir lafızda da otuz küsür melek geliyor bu sahabiyle ilgili. Otuz küsür tane melek bunu yukarıya bu çıkartmak için yarışıyor dedim. Yani bakın söyleyene bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün sahabisi onaylayan Allah'ın Rasulü. Söze bakın söz o kadar değerli ki. Bu nerede söylenebilir Bu Rukudan doğruluyorsun, diyorsun. Doğrulurken diyorsun. Sonra Rabbina hamd diyorsun. Arkasından de bunu söylüyorsun. Hamden ketiren tayiben mübârikensih kemâ yuhibbu. Rabbuna veerda. Böyle otuz tane meleğin bu sözü alıp yukarıya çıkması için yarıştığını düşünüyorsa, inanıyorsa, istiyorsa bu sözü bu kelamı, bu zikri yapın namazlarda. Öğrenmeye çalışın. Bunlar kıymetli bir söz. Demek ki Allah da çok seviyor bunu ki Allah Azze ve Celle kendi katına yükseltilmesini istiyor. La ilahe illallah. İşte kardeşlerim, sahabelerin bazı sözleri, hareketleri, davranışları böyle şeriat olmuştur. Ondan sonrakileri için geçerli değil. tabiin için geçerli değil böyle bir şey. Çünkü Şeriat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla tamamlandı. Bu şeref, bu güzellik, yani teşviye, şeriat yapmaya vesile olma özelliği sahabeler. Başakülsevim deyiz. Ondan sonrakiler için işte hadsiz Üçüncüsü ve sonuncu alacağımız ders müminlerin Medine'deyken e, kendilerine teşviği kılınan, şeriat yapılan ilk şey ezandır. Ve bu ezan, Müslümanların memleketlerinin, beldelerinin bilinmesinde Müslüman beldesi olduğunun alameti. Ve bu ezan da, ezan okumakta çok büyük bir ecir var. Alacağınız birisi bu. Allah Subhanahu ve teala Medine'de bu ezanı teşviği yaparak, yani şeriat haline getirerek ashabına ikramda bulunuyor. Ve hicretin ilk günlerinde bu gerçekleşiyor ki bunların böyle vahyi olan bağlılıkları, imanları, sabırları, cihatları iyice pekişsin diye. İyice böyle kuvvetlensin diye. Müslüm'ün enesin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şey, Enes Radıyallahu Diyallahu Diyo ki Aleyhisselatü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 Yönetenler nasıl olursa olsun. Buraya dikkat. Yönetenler nasıl olursa olsun, belde ezan okunuyorsa oranın Müslüman belgesi, ahalisinin Müslüman olduğuna bir alamet. Allah Resulü Aleyhisselam orada, o köyün, o şehrin, o mintikanın reisi kimdi? Kafir Müslüman değil mi? Müslüman o Yani ezan ezan okunu vakumladığına bakıyorsun. Hanımla. Bir adam. Allahu ekber Allahu ekber diye sesleniyor. Yani ezan okuyor. Şimdi böyle bir söz işitince, aletina diyorsun Bir müctehid ayken Allahu ale. Diyor ki ala fitrat. Fitrat üzeretin diyor. Sonra la ilahe illallah. Şehadun la ilahe illallah. Şah şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünü işitince de ateşten kurtuldum diyor. Sonra etrafındakiler, mesela diyorsun ha, yanındakiler araştırıyorlar, bakıyorlar ki adam bir kuyun çapan Ha, demek ki bir çobanı olsa, arazide, bütlü bir yerde olsa ezan okuyacak. Ezanın bir fazileti var. Hatta ezan, bir sıkıntıya daha girmek istiyorum. Burada mesela şehirde, köyde ezan okundu. Cemaate, camiye yerleşemedik.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 Birçok melek ona şahitlik ediyor. Şu hadis ona denir. Selman radıyallahu anh'tan geliyor hadis. E, Abdurrezzak rivayet ediyor hadisi e, sahip bir senetle. <gülüyor> Rasulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir adam <gülüyor> bir adam ıssız bir bölgede olduğu zaman namaz vakti geldiği zaman abdest alsın. Eğer abdest alacak su bulamazsa teemmüm etsin eğer diyor kamet getirirse onunla birlikte iki melek namaz kılar. İki meleği namazlar, Ezan ve kamet getirirse de Allah'ın askerlerinden etrafında göremediği kimseler onunla beraber namaz kılar. Allah Allah. Ezanın faziletine bak. Ezan değil geçmemekler. lazım. Ezan okunduğu zaman insan da hatırlıyor. Şeytanlar oluyor. Yani defolup gidiyorlar. Bunun için bir insan. Sünnettir bu.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 Onların boyunları, yani boyları kıyamette çok uzun olacak. Bakın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Resulullah İbni Amr'ın rivayet etti bir hadiste, bir adam, ey Allah'ın, Resulü müezzinler bizden üstün oluyorlar. Yani bizden fazilet sahibi deyince, diyor ki, bak Resulullah ve Vesselam, sen de onların söylediği gibi söyle. Yani müezzinlik yapamıyorsan, ezan okuyamıyorsan, sen de onların söylediği gibi söyle, sonra iste, Ezan bittikten sonra iste sana verilirdi. Yani sırıtsın şey sana verilirdi. Müezzinlerin faziletine belirdi. Yine Kıyamet gününde bir hadiste geldiği üzere müezzinler Kıyamet günü insanların en uzun boylularıdır. Allah rızası için ezan okuyanlar. Karşılığını Allah'tan bekleyenler. Bir başka hadiste, Abu Huraira'nın geldiği hadiste müezzine sesinin ulaştığı, uzandığı yerdeki şeyler istiğfar eder. Yani onun için at Kuru ve yaş, her şey onun için şahitlik eder. Namaza şahit olan, yani namaza, cemaat namazına hazır olan kimseye 27-25 derece sebat vardır ve onun iki namazlar arasındaki günahları da at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 وَالْمُؤَذِّنُونَ اَمْنَعُوا ol عَلَى فِتْرِهِمْ ve Müezzinler, Müezzinler Müslümanların e, etmeleri ve sahur etmeleri hususunda Müslümanların emin olan kimseleridir. Güvenilir kimseleridir. Basit değil yani. Zeyhat 2'de gelen bir hadiste aynı şey söyleniyor. Bir de bu ezanla kamat arasında önemli bir vakit var. O vakitlerde dualar reddolunmuyor, kabul ediliyor. Bu Davud'un Enes'ten rivayet ettiği bir i diyor ki: "Ezanla eden ezan ve ikamet la yurad." Ezanla kamet tarafındaki ezan nakamet tarafındaki dua reddedilmez, kabul edilir. Birçok vakit var. Yani makbul olan, kabul edilen birçok vakit var. O vakitlerden biri de ezanla kamet. Bunu belki camilerde uygulayamayabiliriz ama Özellikle ezanla kametin uzun olduğu yerlerde, sabah namazında veya münferiden kıldığımız zaman kamet bitirilinceye kadar isteğim isteğin, ihtiyacın varsa aç, aç elini Allah'tan yakala Yakalanışsın, o vakti yakalanışsın. Bırakma yani. Ona sarıl. Allah bize bu hususta asiret versin, yakma gücü, imkanı e, versin, bize, bize bu mevzuları aklımıza getirsin inşallah. Ee, son olarak müellifin değinmediği bir konuya değinmek istiyorum. Dördüncü olarak aslında buna çıkartılması gereken mevzulardan biri de geçen hafta söylemiştik. Namazın e, hazarda itmam edilmesi, tamamlanması ve seferde de iki rekat olarak rahmet etmesi, bırakılması Medine'ye gelince yapılıyor bu. Bu Allah'ın bu ümmete bir fazlı ve rahmeti bir merhametidir. Bunun alınıp kabul edilmesi gerekiyor. Bu ruhsatın uygulanması gerekiyor. Allah Azze ve Celle azimetlerinin amel edilmesini istediği gibi istediği gibi ruhsatlarıyla bir edilmesini ister. Burada bazı insanlar mutezile veyahut Kur'an'ı yün dediğimiz yani mealci görüşe sahip insanlar şöyle anlıyorlar. Bir ayet kerime var Nisa suresinde. Bir daha dolaştığınız zaman, yani sefercik çıktığınız zaman size bir günah yoktur. En <gülüyor> taqsirumünesallah. Namazdan kutsatmanızda, kardeşin <gülüyor> namazdan kutsatmanızda in <gülüyor> hikdin eyyetine kumulledine yani kafirlerin size bir zarar vermesinden, bir sıkıntı vermesinden korkarsanız. evet Muhakkak ki kafirler için büyük, büyük bir düşmandır diyor. Bu ayet-i ne diyor? her kafirlerden korkarsanız ifadesi geçiyor. Sonrasında yolculukta kafirden korkma endişesi yok. Başına bir şey gelmeyecek. Niye kısaltayım? Niye diyor adam? Niye kısaltayım diyor. Kısaltayım ben diyor. Bu Kur'an-ı dediğimiz Kur'an'a kendisini misaf edenler Tabi, e, tabiriyle kadasını alsınlar. Kur'an e, ehlinin. Kur'an'a nispet eden, kendilerinin Kur'an ehli olduğunu söyleyen kimseler bu ayet-i kerimeye göre namazlar seferde kısaltılmazdır. Çünkü korku yok diyorlar. Ömer İbnül Hattab radiyallahu aynı soruyu soruyor. Aleyhisselatü vesselam'a. Diyor ki şimdi korku yok diye Allah'ın Resulü ne yapacağız? Yani kısaltmaya ne gerek? Neden kısaltıyoruz?" diyor yani. Neden kısaltıyoruz? Korku yok ki yani, bizde. Mesela Allah'ın rızası onu alın diyor. Hem böyle söylüyor hem de kendisinin seferlerde hep kısaltması, seferi namazlarda kısaltması bunun sünneti, bunun hedi yani yolu izi açık bir şekilde korku olsa da olmasa da olsa da olmasa da namazın kısaltılacağını gösteriyor. Neyle anladık kayıtlarımı? Ali İdris ve İslam'ın sözüyle, Ali İdris ve İslam'ın hareketleriyle. Hadi bunlara da geçtik, bir, bir tarafa bıraktık. Bu insanlara sormak lazım. Ali İdris ve korku olmadığı halde, herhangi bir özür olmadığı halde, hacda da kısalttı. O ne olacak? Ee, bunlar. E, hani tabir ver ya. Maksat üzüm yemek değil bahçe dömek. Bunlar maksatları farklı. Bunlar Sünneti inkar etmek, Sünneti ortadan kaldırmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle onlara fıkrat vermiyor. Evet. Daha bu ayet kerimenin açıklaması, tefsiri tabidinde çok hem kuramer olarak hem ee, rivayet olarak bir, bir sürü açıklamalar var. Yani korkudan dolayı kısal.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 razı olduğu, hoşnut olduğu hayatı yaşatsın. Razı olmadığı, kırdığı, peygamberinin yoluna uymayan, ashabının yoluna uymayan yollardan, fikirlerden, düşüncelerden uzak tutsun, bizi muhafaza etsin. Vallahu hayrun hafiza. Allah en koruyucu, en hayırlı koruyucudur. Allah razı mesuden bizi muhafaza etsin. Subhanekallahumma ve bihamdik ve